Gezegenin Geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, Gezegenin Geleceği programınız. Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba, Karadeniz'den umut verici haberler var. Gerze halkı Anadolu grubuna karşı termik santral mücadelesini topyekün bir şekilde ve cesaretle sürdürüyor. Anadolu grubunun Sinop'un Gerze ilçesinde kurmak istediği termik santrale karşı koyan Gerzelilerin ve Yaykıl köyü sakinlerinin 3 yıldır yürüttüğü mücadelenin çeşitli aşamalarında açılan 5 ayrı dava Gerze adliyesinde görülen duruşmalarla başladı. 2010 ve 2011'de olaylı çet toplantısı, sondaj girişimlerinin engellenmesi ve Gerze protestolarının konu olduğu 5 ayrı davanın ilk duruşmaları Gerze adliyesi Görülmeye başlandı. Gerze'de yapılan protestolardan dolayı açılan dava düşerken diğer davalar ise 27 Şubat 2013 tarihine ertelendi. Yargı süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Ekoloji Kollektifi Derneği mensubu Avukat Emre Batıray Altınok, Bu Gerze'de alınmış ilk beraat kararıdır. Devam eden ceza yargılamaları sonucunda da beraat kararları çıkacağına inanıyoruz diye konuştu. Gerze halkı anayasal hakları ve görevleri olan sağlıklı bir çevrede yaşama mücadelesini sürdürüyorlar. Katar Doha'da yapılan iklim müzakerelerinin sonuçlarını değerlendiren WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, Doha'da siyaset bilimi iklim bilimi karşısında galip geldi. Uluslararası müzakerelerin gereği yapıldı, bir gün gecikmeyle de olsa masadan bir anlaşmayla kalkıldı. Ancak üzerinde anlaşılan Metin alışılageldiği üzere içerik açısından zayıf, acil çözüm gerektiren hususları geleceğe erteleyen bir anlaşma olmaktan öteye gidemedi dedi. Doha'da özellikle iklim değişikliğiyle mücadelenin finansmanında daha önceki taraflar konferanslarında verilen sözlerin tutulmasına yönelik beklentilerin boşa çıktığını vurgulayarak gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki güven sorununun çözülemediğine, ve her iki grup arasında kutuplaşmanın arttığına dikkat çeken Tolga Baştak, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada ve Rusya'nın Kyoto'nun ikinci yükümlülük döneminde yer almayacak olmasını sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Tolga Baştak, "Doğada düşük beklentilerimizin bile karşılanmaması karşısında umudumuzu yitirecek değiliz. Sivil toplum dünyanın dört bir tarafında temiz enerji ve temiz gelecek" İçin ayağa kalkıyor. 2015'te adil ve bağlayıcı olan bir iklim sözleşmesinin hazırlanması için üzerimize düşeni yapacağız dedi. Türkiye'den bir sivil toplum liderinin halkın geleceğini gözeten bu açıklamayı yapıyor olması umudun gerçekten var olduğunun en güzel göstergelerinden biri. Greenpeace uluslararası deniz ürünleri şirketi John West karşısında önemli bir başarı elde etti. Bir süredir yürütülen kampanya ile yavru orkinoslar, Deniz kaplumbağaları ve köpek balıklarının öldürülme yöntemlerinin yasaklanması için baskı yapılıyordu. Kampanya ile dev ağların ve büyük balıkların teknolojik cihazlarla yakalanmasının durdurulması talep ediliyordu. 6 haftada 20.000 aşkın imzanın toplandığını belirten Greenpeace Okyanuslar kampanyası sorumlusu Nathaniel Pele, Avustralyalı John West şirketinin 2015'e kadar Orkinos avında FAD denilen cihazları kullanmayacağını ve sadece çevreye duyarlı yöntemlerle Orkinos yakılacağını açıkladığını duyurdu. Şirketin balıkçılık yöntemleriyle ilgili sorumluluk taahhüdüne Avustralya markaları Green Seas, Safkol ve Srena'nın da katıldığı belirtiliyor. Umuyoruz aynı şekilde artık Türkiye'de de Orkinos çiftlikleri tamamen durdurulur. Norveç, Amazon yağmur ormanlarına destek için Brezilya'da 180 milyon dolar vermeyi kabul etti. Tropik yağmur ormanlarının korunması için Amazon fonuna destek sürüyor. Brezilya'da ormansızlaşma oranı 2012'de son 24 yılın en düşük seviyesine inmişti ama devam ediyor tabii. Norveç Çevre Bakanı Bardvegar Soljel Amazonlar için gösterilen çabaların biyolojik çeşitlilik yerel halklar geçim kaynakları ile küresel yağış düzeni için son derece olumlu etkileri olduğunu dile getirdi. Brezilya'nın son yıllarda ormansızlaşmanın azaltılmasıyla ilgili başarısının öneminin küçümsenemeyeceğini kaydetti. Kişi başına düşen 100 bin dolar yıllık gelirle dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Nor Norveç, gayri safi gelirinin ülke olarak yüzde birini uluslararası yardımlara ayırarak en hayırsever ülkeler arasında yer alıyor. 2011'de Norveç'ten Orta ve Güney Amerika, Asya ve Afrika'da yüzü aşkın ülkeye önemli yardımlar yapıldı. Ne yazık ki başka ülkeler Norveç gibi sorumluluklarını yerine getirmiyor. Uluslararası fon kaynaklarının bütün ülkeler tarafından doğanın korunması için harekete geçirilmesi gerekiyor. Bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı bir törenle aralarında çevre ve ekoloji örgütleriyle yerel halkların en fazla muhalefet ettiği HES'lerin de olduğu 112 tesisin toplu açılışı yapıldı. Açılışı yapılacak barajlar arasında yapımı uzun yıllardır devam eden Artvin Deriner Barajı da bulunuyor. Aralarında barajlar, küçük esler ve sulama tesislerinin bulunduğu ve toplam yatırım maliyetinin 16 milyar dolar olduğu bildirilen 112 tesis arasında doğaya büyük zarar veren yaşam alanlarının ve yerleşim yerlerinin sular altında kalması, insanların göç etmesi, vadilerin kurutulması... Tüm canlıların su haklarının ihlal edilmesi ve su kaynaklarının özelleştirilmesi anlamına gelen büyük barajlar ve HES'lerde bulunuyor. Başbakan Erdoğan ve Bakan Erol ise çevre ve ekoloji hareketlerinin ve halkın itirazına rağmen bu tesislerinin açılışını yapmakta ısrarlı. Barajsız, yeşil ve barışlulu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri